61 Ezan ve İkamet. Dürrül Muhtar kitabından ve bunun açıklaması olan Reddü'l Muhtar'dan Ezan babı tercüme edilerek ve kısaltılarak aşağıda yazıldı. Ezan herkese bildirmek demektir. Belli olan Arapça kelimeleri sırasıyla okumaktır. Tercümesini okumak, ezan olmaz. Manası anlaşılsa da, farisi ve başka dillerle okunmaz. Ezan okumak, hicretten önce Mekke'de Miraç gecesi başladı. Hicretin birinci senesinde, namaz vakflerini bildirmek için emrolundu. Mahalle mescidinde, yüksek yerde okuması sünnettir. Sesini yükseltmesi lazımdır. Fakat, çok bağırmak için kendini zorlamamalıdır. Görülüyor ki, ezanı, kendi mahallesine işittirecek kadar bağırmak lazımdır. Sesi daha yükseltmek, caiz değildir. Hoparlör kullanmaya lüzum yoktur. Hoparlör ile ve hele radyo ile ezan ve ikamet okumak bid'attir. Bid'at ile yapılan ibadet kabul olmaz. Günah olur. Beş vak namaz ve kaza namazları için ve cuma namazında hatibin karşısında erkeklerin ezan okuması sünnet-i müekkededir. Kadınların ezan ve ikamet okuması mehruhtur. Çünkü seslerini yükseltmeleri haramdır. Ezan, Başkalarına vakti bildirmek için yüksekte okunur. Hazır olan cemaat için veya kendi için olan ezan ve ikamet yerde okunur. Tenvirül Eshanda diyor ki ezanı oturarak okumak tahrimen mekruhtur. Ayakta okunması tevatür ile anlaşılmıştır. Vitr, bayram, teravi ve cenaze namazları için Ezan ve ikamet Okunmaz Ezanı vaktinden evvel okumak sahih değildir ve büyük günahtır. Vakt girmeden önce okunan ezan ve ikamet, vakt girince tekrar okunur. Ezan okunurken, hareke veya harf katacak veya harfleri uzatacak şekilde teganni yapmak ve böyle okunan ezanı ve Kur'an-ı Kerim'i dinlemek caiz değildir. Mir'atü'l-Haremeyn kitabının Medine kısmında diyor ki, ezan okumak hicretin birinci senesinde Medine'de başladı. Bundan önce namaz vaklerinde yalnız essalâtü camiyah denirdi. Medine'de ilk ezan okuyan bilal Habeşi'dir. Mekke'de ise Habib bin Abdurrahman'dır. Cuma namazındaki birinci ezan Hazreti Osman'ın sünnetidir. Önceleri bu da cami içinde okunurdu. Abdülmelik zamanında Medine valisi olan Ebban bin Osman Hazretleri minarede okuttu. Melik Nasır bin Mensur 700 senesinde Cuma ezanından önce minarelerde Salatu Selam okuttu. İsrail peygamberleri sabah ezanından önce tesbih okurlardı. Eshab-ı Kiram'dan Mesneme bin Mahlet, Mısır'da vali iken 58 senesinde Hazreti Muaviyenin emriyle ilk minareyi yaptırıp, müezzin Şerhabil bin Amire sabah ezanından önce salat verdirdi. Dürrül Muhtar da diyor ki. Ezandan sonra salat ve selam okumak ilk olarak 781 senesinde Sultan Nasır Salah emriyle Mısır'da başladı. Cenaze olduğunu bildirmek için minarelerde salat okunması muhtebir kitaplarda yazılı değildir. Çirkin bir dıddır. Okutmamalıdır. Mevâhib ile dünniye de diyor ki. Hicretin birinci senesinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eshab-ı sordu. Kimisi, namaz vaktlerini bildirmek için, nasara gibi nakus yani çan çalalım dedi. Kimisi, Yahudiler gibi boru çalınsın dedi. Kimisi de, namaz vakti ateş yakıp yukarı kaldıralım dedi. Resûlullah bunları kabul etmedi. Abdullah bin Zeyd bin Sâlebe ve hazret Ömer, rüyada ezan okunmasını görüp söylediler. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu beğenip, namaz vaklerinde böyle ezan okunmasına emir buyurdu. Medâricün nübüvve ve de böyle yazıyor ve minarelerde ışık yakmanın Mecusilere benzediğini, bid'at olduğunu bildiriyor. Buradan namaz vaktini bildirmek için minarede ışık yakmanın büyük günah olduğu anlaşılmaktadır. Tebiyin-ül ve tahtavide diyor ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bilal i Habeşi'ye iki parmağını kulaklarına koy, böylece sesin çok çıkar buyurdu. Elleri kulaklara koyarsa iyi olur. Böyle yapmak, ezanın sünneti değil ise de sesin çoğalmasının sünnetidir. Çünkü rüyada melek okurken böyle yapmamıştır. Ezan okumak için değil, okumayı, sesi arttırmak için sünnet olmuştur. Çünkü sesini yükseltir buyrularak sebep gösterilmiş, hikmeti bildirilmiştir. Parmaklar kulaklara konmazsa, ezan güzel olur. Konursa, sesi yükseltmesi güzel olur. Görülüyor ki, parmakları kulaklara koymak, sesi arttırdığı halde, ezanın sünneti değildir. Fakat, emredilmiş olduğu için, bid'at de değildir. Bugün bazı camilerde kullanılan hoparlör, sesi yükseltiyor ise de, Ezanın sünneti olmadığı, bid'at olduğu, ayrıca parmakları kulaklara kaldırmak sünnetinin terk edilmesine sebep olduğu anlaşılmaktadır. Operlör konan bazı camilerde minare yapılmadığı görülüyor. Fetavai Hindiyye 5. cilt 322. sayfede diyor ki: Sesi mahalleye duyurmak için minare yapmak caizdir. Buna lüzum yoksa caiz değildir. Hoperlerin caiz olmadığı, buradan da anlaşılmaktadır. İbn Abidin de ve Uku Dürriye de diyor ki minarede ve Cuma hutbesi okunacağı zaman birkaç müezzinin birlikte ezan okumalarına ezanı cavk denir. Sesin çoğalması için bir ağızdan okumaları mütevaris olduğu için. Yani asırlardan beri yapıldığı için sünnete hasenedir. Caizdir. Müslümanların beğendiğini Allahü Teala da beğenir. Berikada 94. sayfasında diyor ki: Müslümanların güzel demeleri müçtehitlerin güzel demeleridir. Müçtehit olmayanların beğenip beğenmemelerinin kıymeti yoktur. Şimdi bazı cahillerin hoparlör ile ezan okumayı övmelerinin kıymeti olmadığı buradan açıkça anlaşılmaktadır. Müctehit olmayanların caiz demeleriyle, yapmaları ile ibadetleri değiştirmek bid'at olur, büyük günah olur. İkamet ezandan daha üftaldir. Ezan ve ikamet kıbleye karşı okunur. Okurken konuşulmaz ve selama cevap verilmez konuşursa her ikisi de tekrar okunur hangi namazlarda ezan ve ikamet okunur bunu üç madde halinde bildirelim 1 kırda bostanda yalnız veya cemaat ile kaza kılarken erkeklerin ezanı ve ikameti yüksek sesle okumaları sünnettir Sesi işiten insanlar, cinniler, taşlar, kıyamette şahid olacaktır. Birkaç kazayı bir arada kılan, önce ezan ve ikamet okur. Sonraki kazaları kılarken, hepsine ikamet okur. Ezan okumasa da olur. Kadınlar, vaktinde ve kaza kılarken, ezan ve ikamet okumaz. Camide kaza kılan, ezan ve ikameti, kendi işiteceği kadar hafif okur. Birkaç kişi, kaza namazını, camide cemaat ile kılarsa, ezan ve ikamet okunmaz. Bütün cami halkı, kaza kılarsa, bu zaman, ezan ve ikamet okunur. Zaten camide, cemaat ile kaza kılmak, mehruhtur. Çünkü, namazı kazaya bırakmak, büyük günah olup, bunu herkese bildirmek caiz değildir. Kaza namazını cemaat ile kılabilmek için imam ve cemaatin aynı günün aynı namazını kaza etmeleri lazımdır. Mesela pazar gününün öğle namazını kaza edecek kimse salı gününün öğle namazını kaza edecek kimseye veya o pazar gününün öğle namazını eda eden kimseye uyamaz. Evinde kaza kılan, şahitleri çoğaltmak için ezan ve ikameti odada işitilecek kadar yüksek sesle okur. Sünneti, farz kazası niyetiyle kılan da böyledir. 2. Evinde yalnız veya cemaat ile vakt namazı kılan ezan ve ikamet okumaz. Çünkü camide okunan ezan ve ikamet evlerde de okunmuş sayılır. Fakat okumaları eftal olur. Müezinin sesini evden duymak lazım değildir. Camide ezan okunmazsa veya şartlarına uygun olmazsa, evde yalnız kılan ezan ve ikamet okur. Mahalle camiinde ve cemaati belli kimseler olan her camide, vakt namazı cemaat ile kılındıktan sonra, yalnız kılan kimse ezan ve ikamet okumaz. Böyle camilerde, vakt namazları, imam mihrabta olarak, cemaat ile kılındıktan sonra tekrar cemaatler yapılabilir. İmamlığı anlatırken buyuruyor ki, sonraki cemaatlerde de imam mihrabta bulunursa, ezan ve ikamet okunmaz. İmamları mihrabta durmazsa, ezanı ve ikameti cemaat duyacak kadar sesle okurlar.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 Müsafir olanlar, kendi aralarındaki cemaat ile de, yalnız kılarken de ezan ve ikamet okur. Yalnız kılanın yanında, arkadaşları kılıyorsa ezanı terk edebilir. Seferi olan kimse bir evde yalnız kılarken de ezan ve ikamet okur, Çünkü camide okuran onun namazı için sayılmaz. Seferi olanlardan bazısı, Evde ezan okursa, sonra kılanlar okumaz. Yola en az üç kişi çıkmalı ve biri emirleri olmalıdır. Akıllı çocuğun, amanın, veledizinanın zinanın, vaktleri ve ezan okumasını bilen cahil köylünün ezan okuması kerahetsiz caizdir. Cünük kimsenin ezan ve ikamet okuması ve abdessiz ikamet okumak ve kadının fasıken serhoşun akılsız çocuğun ezan okumaları ve oturarak ezan okumak tahrimen mekruhtur bunların ezanları tekrar okunur ezanın sahih olması için müezzin müslüman ve akıllı olmalı ve namaz vakitlerini bilmeli ve sözüne inanılan adil bir kimse olmalıdır takvimlerin de böyle bir Müslüman tarafından hazırlandığını bilmek veya sahih olduklarına böyle bir Müslümanın şahit olması lazımdır. Yüzlerce senedir, salih Müslümanların hazırladıkları ve bütün Müslümanların tabi oldukları takvimlerdeki vaktleri değiştirmemelidir. Namazın sahih olması için, vaktinde kıldığını iyi bilmek şarttır. Fasık kimsenin yani, İçki içen, kumar oynayan, yabancı kadınlara bakan, zevcesini, kızını açık gezdirenin, ezanı sahih olmaması, ibadetlerde bunun sözü kabul edilmediği içindir. Görülüyor ki, radyo, mizya ile ve minarede hoparlör, mükebbir-ü ile ezan okumak ve vaktinden evvel okumak, ve bunları ezan olarak dinlemek caiz olmaz. Bunlar hem kabul olmaz, hem de günah olur. Bunları şartlarına uygun olarak tekrar okumak lazımdır. Kim olduğu bilinmeyen ve görünmeyen kimsenin sesi sebebiyle elektriğin hasıl ettiği sesler ve plak ile hasıl edilen sesler her bakımdan ezan değildir. Bundan başka Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, ibadetleri bizim gibi yapmayanlar bizden değildir buyurdu. Ezanı, salih bir Müslümanın yüksek bir yere çıkarak onun okuttuğu gibi okuması lazımdır. Hele, öğle ezanı vaktinden evvel okununca, öğlenin ilk sünneti kerahet vaktinde kılınmış oluyor. Küçük günaha devam, Büyük günah olmaktadır. Sünnete uygun olarak okunan ezanı duyan kimse, cünüp olsa da cami haricinde Kur'an-ı Kerim okuyor ise de, işittiğini yavaşça söylemesi sünnettir. Başka bir şey söylemez, selama cevap vermez, bir iş yapmaz. Ezanı işiten erkeklerin, işini bırakıp cemaate gitmesi vaciptir. Evinde ehliyle de cemaat yapabilir. Fakat camide salih imam varsa, camiye gitmek efdaldir. Cevherede diyor ki, farisi dil ile okunan ezanın sahih olmadığı, kerhi şerhinde yazılıdır. Zahir ve en doğru söz de budur. Merakül ül felah da diyor ki, ezan olduğu anlaşılsa da, Arapçadan başka dil ile ezan okumak caiz değildir. Hutbe dinlerken, avret yeri açık iken, yemekte, din dersi okumaktayken ve cami içinde kuran ı Kerim okurken, ezan tekrar edilmez. Fakat ezan sünnete uygun okunmuyorsa, mesela bazı kelimeleri değiştirilmiş, tercüme edilmiş ise, ve bazı yerinde teganni ederek okuyorsa veya ezan sesi hoparlör denilen aletten geliyorsa bunu işiten hiçbir parçasını tekrar etmez. Fakat bunları da hürmet ile dinlemek 725. sayfemizde müzik ve teganni kısmında yazılıdır. Berikada 1031. ve 1062. sayfelerinde diyor ki Namaz vaktlerini bilmeyen ve teganni, elhan ederek yani musiki perdelerine uyarak okuyan kimse ezan okumaya ehil değildir. Bunu müezzin yapmak caiz değildir. Büyük günahtır. Kur'an-ı Kerimi, zikri, duayı elhan ile okumanın söz birliğiyle haram olduğu Bezzaziyye'de yazılıdır. Ezan okumakta ve vaktinden evvel okumak da böyledir. Ezan okurken yalnız iki hayyala da teğnii etmeye izin verilmiştir. Kur'an-ı Kerim okumakta teğniiye izin verilmesi Allahü Teala'dan korkarak okuyunuz demektir. Bu da tecvit ilmine uyarak okumakla olur. Yoksa harfleri kelimeleri değiştirerek, Manayı, nazmı bozarak teganni etmek, söz haramdır. kuran ı Kerim'i ve ezanı terci ile okumak, hadisi i ile men edildi. Tercih, sesi yükseltip alçaltarak okumaktır. Böyle okunanı dinlemek de haramdır. Vaktinden önce teganni ile okunan ve arabî olmayan ve cünübün, kadının okuduğu ezanı duyan da söylemez. Bir ezanı işitip söyleyen kimse başka yerde okunan ezanları duyunca artık söylemez. Hayi alâları duyunca bunları söylemeyip la havle ve la kuvvete illabillah der. Ezandan sonra salavat getirilir. Sonra ezan duası okunur. Ezan duası İslam ahlakı kitabında yazılıdır. İkinci eşhedü enne Muhammeden Resulullah söyleyince iki baş parmağın tırnaklarını öptükten sonra iki göz üzerine sürmek müstehaptır. Bunu bildiren hadisi i şerif Merakül Felah'ın Tahtavi haşiyesinde yazılı ise de, İbn Abidin rahmetullahi teala aleyhi ma bu hadisin zayıf olduğunu bildirdiği gibi Hazine Türü'l Maarif 99. sayfede de yazılıdır. İkamette böyle yapılmaz. İkameti işitenin tekrar etmesi sünnet değil, müstehaptır. İkamet okunurken camiye giren kimse oturur, ayakta beklemez. Müezzin efendi hayye alel felah derken herkesle beraber kalkar. İbn Habidin namazın sünnetlerinde buyuruyor ki imamın namaza dururken ve rükünden rükne geçerken ve selam verirken cemaat işitecek kadar sesini yükseltmesi sünnettir. Daha fazla yükseltmesi mekruhtur. İmam namaza başlamak için tekbir getirmeli cemaate duyurmayı düşünmemelidir. Aksi takdirde namazı sahih olmaz. Cemaatin hepsi imamı işitmediği zaman, müezzinin de herkese duyuracak kadar sesini yükseltmesi müstehab olur. Müezzin de namaza başlamayı düşünmeyip, yalnız cemaate duyurmak için bağırırsa, namazı sahih olmadığı gibi, imamı duymayıp, yalnız bu müezzinin sesiyle namaza duranların, namazı da sahih olmaz. Çünkü, namazı kılmayan birine uymuş olurlar. Cemaate duyuracak kadardan daha yüksek bağırmak, müezzin içinde mekruhtur. Dört mezhep alimleri söz birliğiyle bildiriyor ki, cemaatin hepsi, imamın sesini duyarken, müezzinin de tekbir getirmesi, mekruhtur ve çirkin bidattır. Hatta, Bahrül Fetavada ve Fetul Kadir'de ve Miftahül Cennet ilmi hali kenarındaki Üstüvani risalesinin sonuna doğru diyor ki küçük mescitlerde imamın tekbiri işitilirken müezzin yüksek sesle tekbir getirirse namazı bozulur. Sesi lüzumundan fazla yükseltmek günah olduğu gibi hoparlörden çıkan İmamın ve müezzinin sesi değildir. Bunların sesi elektrik ve mıknatıs haline dönüyor. Bu elektrik ve mıknatısın hasıl ettiği ses duyuluyor. Aynı namazı kılan kimsenin sesine uymak şarttır. Aynı namazı kılmayan başka bir kimseden ve bir aletten çıkan sese uyanların namazları sahih olmaz. Reddü'l Muhtar kitabı Birinci cilt 517. sayfede Hafızın sesi dağlarda, çöllerde, ormanlarda ve başka herhangi bir vasıta ile etrafa saçılırsa bu ikinci sesler Kur'an-ı Kerim okumak olmaz. Bunlardan işitilen secde ayeti için secde etmek lazım gelmez buyuruyor. Bunların İnsan okuması olmadıkları, insan okumasına benzedikleri Halebi Kebir'de de yazılıdır. Din mütehassıslarının bu açık yazıları radyo ile, hoparlör ile Kur'an-ı Kerim ve ezan okumanın ve dinlemenin ve bunlarla namaz kılmanın yanlış olduğunu göstermektedir. Hoparlör ve radyo ile ezan ve Kur'an-ı Kerim okumanın caiz olmadığı Elmalılı Muhammed Hamdi Efendi tefsirinin 3. cilt 2361. sayfasında uzun yazılıdır. Hele başka binada olan imama hoparlörle uyarak kılınan namaz sahih olmadığı gibi çirkin bid'at olur. Büyük günah olur. Minarelere konulan hoparlör bazıları için bir tembellik vasıtası olmuş. Ezanı Karanlık odalarda oturarak ve sünnete uymayarak okumalarına sebep olmuştur. Fetavayi Hindiye de diyor ki, ezanı vaktinden evvel okumak, cami içinde okumak, oturarak okumak ve sesini takatinden fazla yükseltmek ve kıbleye karşı okumamak ve teganni yaparak okumak mekruhtur. İkamet okunurken gelen oturur. Sonra müezzin hayye alelfalah derken herkes de kalkar. İbn Abidin namaza anlatmaya başlarken diyor ki: Vaktinde okunan ezan İslam ezanı olur. Vaktisiz okunan ezan konuşmak olur, din ile alay etmek olur. Asırlarca göklere doğru uzanan manevi süslerimiz minarelerde bu kötü bir yüzünden birer hoparlör direği haline getirilmektedir. İslam alimleri fennin bulduklarını hep iyi karşılamıştır. Radyo, televizyon ve hoparlörle her yerde faydalı yayınlar yapılması da sevaptır. Fakat ibadetleri hoparlörün tırmalayıcı sesiyle yapmak caiz değildir. Hoparlörleri camilere koymak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 Esab kınam zamanında olduğu gibi namazlarını huşu ile kılıyorlardı. Ezanın müminleri heyecana getiren ilahi tesiri hoparlörlerin metalik sesleri oltuları kaybolmaktadır. Muhammed hayati sindiğinin gayet üt tahkik kitabındaki altıncı risale hat it dallindir. Bu risalede diyor ki, i̇mam Ebu Nuaym İsvehani, hilyet Evliya kitabı, üçüncü cildinde, Abdullah İbn Abbas diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İblis, yeryüzüne indirilince, Allahü Teala'ya sordu. Adem aleyhisselam indirilince, kullarına cennet, Saadet yolunu göstermek için ona kitap ve peygamberler verdin. Ona vereceğin kitap ve peygamberler nelerdir? Allahü Teala melekler ve meşhur peygamberler ve dört meşhur kitaptır buyurdu. Kullarını azdırmak için bana hangi kitapları ve peygamberleri vereceksin dedi. Senin kitabın, nefsi azdıran şiirler ve musikidir. Peygamberlerin, kâhinler, falcılar, büyücülerdir. Ve aklı gideren, kalpleri karartan gıdaların da, besmelesiz yenilen, içilen şeyler ve sarhoş eden içkilerdir. Nasihatlerin, yalan, evin spor sahaları, ve hamamlar ve tuzakların çıplak gezen kızlar, mescitlerin fısk meclisleridir. Müezzinlerin mizmarlar, çalgılardır buyurdu. Yani cehennem yolunu gösteren müezzinlerin çalgılardır. Allahü Teala'nın ve Peygamberimizin şeytanın müezzini, ezanı dediği radyoları operlörleri, ibadetlerde kullanmanın büyük günah olduğu, buradan da anlaşılmaktadır. Sünnete uygun olarak okunan ezan ile alay eden, beğenmeyen, söz ile, hareket ile, hakaret eden kâfir, Allah'ın düşmanı olur. Müezzin ile alay eden kâfir olmaz. İmam olmak, müezzinlik yapmaktan ve ikamet okumak, ezan okumaktan eftaldir. Saadet-i Ebediyye Hakkında Şiir Ey kalbi İslam ile yanan, sevdiğim gençler! Bütün İslamiyetten, size nedir bu. İlm ile marifettir, hep içindekiler. Hakikaten bulunmaz, eşsiz hazinedir bu en büyük alimlerin en büyük velilerin en meşhur simaların en ulvi gönüllerin aleme ışık tutan hayat sunan ellerin kalem ve kalplerinden sızan bir katredir bu Rasulullah'ın yolu Hakiki Müslümanlık ve her iki cihanda aranılan sultanlık sulta her an çalışan harplerde kahramanlık gösteren ceddimizden bize emanettir bu. Her kelimesi hüccet, ilmdir her cümlesi. Dinle budur hakiki İslamiyetin sesi, Katten pastarı siler ve arttırır hevesi. İşte başlı başına bir İslamiyettir bu.